Gece ve gündüz okunacak salavat-ı şerifeler Şimdi dinleyeceğiniz salavat-ı şerifeleri akşam sabah kim üç defa okursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine 30 bin salavat okumuş olur ve okuyana Allah'ın izniyle sebabı verilir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım Gece ile gündüz birbirini izlemeye devam ettiği asırların peş peşe geçtiği Yenilikler tekrarlandı. Kutup yıldızları göründüğü müddetçe Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun aile efradına rahmet et. Bizden onun ve ailesinin ruhlarına saygı ve selam ilet. Onlara merhamet et. Onları mübarek kıl. Kıyamet gününe kadar ona sayısız selam et. Şimdi dinleyeceğiniz salavat-ı şerifeyi kim üç defa okursa yüz bin defa okumuş gibi olur. Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının özü, yardım pınarın, hidayet güneşin, mülkünün tacı, velayetinin emniyeti, sevginin dili, sana bağlı topluluğun imamı, yarattıklarının en hayırlısı, yaratılanların sana en sevgili olanı, kulun ve habibin, peygamber ve nebilerin sonuncusu olarak gönderdiğin Ümmi Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve sana en yakın olan gökteki ve yerdeki meleklerine rahmet et. Allah'ın rahmeti bunların hepsinin üzerine olsun. Rahmetinle onlara acı, ey merhametlilerin en merhametlisi. Övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.